Asmanın öyküsü Bir zamanlar bir tarlanın kenarında Yemyeşil yapraklı bir bitki yaşarmış Gün boyu tarlada çalışan Çiftçileri seyreder Onların güneşin altında terlediğini görür Üzülürmüş Hiç olmazsa dinlenmek Yemek için Böyle gölge bir yerleri olsaydı şu dört sıranın üstüne koydukları dağlar hiç gölge vermiyor ki diye içlendikçe içlenirmiş Hele yazın çiftçilerin hali daha da kötü olunca Güneş iyiden iyiye çevreyi yakmaya başlayınca yeşil yapraklı bitki kararını vermiş Bütün gücümü toplayıp şu sırağa asılmaya tırmanmaya çalışacağım Eğer bu işi becerirsem yapraklarım onları güneşten korur demiş Dediğini de hemen yapmaya başlamış. Üstündeki kuru dağlar olan sırıklar önce bitkinin gövdelerine sarılmasından bir şey anlamamışlar. Ama onun çiftçileri güneşten korumak için bu işe giriştiğini anlayınca dördü dört bir yandan ona güç vermeye başlamışlar. Dayan asıl iyice asıl bu işi becerirsen bize iyice asılabilirsen sana asma diyeceğiz. Dayan asma kardeş asıl asma kardeş diye bağırıyorlarmış. Asma sonunda başarmış. Yemyeşil yapraklarını iyice sermiş sırıkların üstüne. Çiftçiler ertesi gün tarlaya gelip de kuru dallarla kaplı çardağın yerinde... ...güzel gölge veren yemyeşil bir çardak görünce... ...sevinçlerinden daha hızlı çalışmaya başlamışlar. Asma da yapraklarını parlatıp seyretmiş onları. Hele altına gelip oturunca çiftçiler... ...oh burası ne güzel gölge dediğin böyle olur... Bu bitki nasıl asıldı buraya acaba? Adı ne ki? demişler. İçlerinden biri bu bitkiyi asma diyelim. Baksanıza filizleriyle nasıl asılmış her yana demiş. Sonra da arkadaşlarına dönüp bir bardak su verin de içeyim. İçim yandı diye seslenmiş. Ama gelin görün ki arkadaşları o gün su getirmeyi unutmuşlar. Ta köye inip su getirmekte saatler alırmış tabi. Çiftçilerin o gün susuzluktan inmeye inmeye çalıştıklarını görünce Asma'nın bütün neşesi kaçmış. Yalnızca gölge vermekle olmuyor. Baksana zavallılar susuzluktan neredeyse ölecekler. Buna da bir çare bulmalıyım. Şimdi şöyle suyun yerini tutacak bir şey olsaydı diye düşüncelere dalmış Asma. Ama sonra birden yine yüzü aydınlanmış. Benim meyvelerim var ya onlar pekala su yerine geçebilir. Ama ne yapsam da çiftçilere meyvelerimi göstersem hepsi küçük top gibi üstelik renkleri de yapraklarım gibi yeşilimsi. Asmacık yine düşünceye dalmış. Aklında kullanan herkes gibi sonunda o da bulmuş çareyi. Minicik toplar halindeki meyvelerini aşağı doğru uzattığı bir filizin üstüne salkım şeklinde dizmiş. Doğru aşağı sallandırmış. Bir daha bir daha salkımlar hazırlamış şimdi asmanın üstünde salkım şeklinde bir sürü üzüm sallanıyormuş Soluk almak için asma çardağının yanına gelen çiftçilerden biri sırt üstü yere uzanınca şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış Arkadaşlar şuraya bakın bu asmanın aşağı doğru sarkan meyvelerine bir bakın ne de sulu sulu bir görünüşleri var diye bağırmasıyla Hepsinin üzümleri avuç avuç yemesi bir oluyormuş Asma artık mutluymuş Bu çalışkan insanları Hem güneşten koruyor Hem üzümleriyle susuzluklarını gideriyormuş Gece asmanın gözleri kapanırken Yararlı olmak güzel şey diye Mırıldandığını duymuş Ağustos böceği Sonra da sazını alıp Sabaha değin ona En güzel şarkılarını söylemiş Bu masalımı beğendiniz mi?